Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Birçok soru geldi. Hepsini toparladık bir arada. Çok önemli bir konudur. Hamile kadından emziren kadının oruç tutma hükmü. Bu ile ilgili birçok soru var. Evet, bunların oruç tutma hükmleri nedir? Bunlar, alimler bu konuda çok ihtilaf etmişler. Bunu inşallah e, orta yoldan e, çi tarafında görüşünü ve raci halini söyleyeceğiz. Birincisi alimler diyorlar ki hamile kadın ve emziren kadının iki tane haleti var. Çi durumu var. Birincisi oruç ona etkilemiyor. Yani hamile kadın oruç tutsa tutmasa aynendir. Yani emziren kadın oruç tutsa tutmasa aynendir. Korkusu yoktur. Ne karnındaki çocuğa ne kucağındaki çocuğa. Etkilemiyor, sütü geliyor vesaire. Ee, hiçbir şey yoktur. güçlüdür, kuvatlıdır. Elhamdülillah burada üzerine vacip olan orucunu tutması lazım. Caiz değil orucunu boşsun. Evet, bu birinci hale. Bunda bir işkel yoktur. Bunda ihlefte yoktur. Yani gücü var için, hanım kadın tutabilir ister hamile olsun, ister emziren olsun. Fark etmiyor. İkinci mesele, çibında kaza e, ihtilaf var. Diyor ki bir kadın e, hamiledir, yeni çocuğu var, emziriyor, korkuyor çocuğun üzerine. İster o çocuk karnında olsun, ister kucağında olsun. Karnında olsa, yemek yemese o çocuk zayıf düşer. Bir daha kadın kendisi zayıf düşer. Halsızlık olur. E, belki ileride e, tehlike durumu açar. Bu korkudur. Yen yani de çocuk yemek yemese sütü kesilir, emziremez, Çocuğun üzerine korkuyor. Bundan dolayı alimler demişler ki o kadın orucunu açabilir. Bir mahsuru yoktur. İftar edebilir. Bir mahsur orucunu bozabilir. Şimdi burada da eğer o zaruri halde değilse Zaruri halde değilse iftar etmesi haramdır. Zaruri halde ise iftar etmesi mübahtır. Eğer za zaruri halde ise iftar etmiyorsa e, o o zaruretta bedenine yani çocukuna zarar verirse iftar etmesi e, vaciptir. Oruç tutması haramdır. Bak dinimiz ne kadar güzel bir mesele. Onun üzerine e, parmağını basmış. Şimdi Bura kadar tamam. Bundan sonra e, bunun çafarası nedir? Burada alimler dört tane belki daha fazla görüş ayırılırlar. Yani ihtilaf yoktur aralarında. Neden? Eğer çocukları üzerine korkurken, e, kendi üzerlerine korkurken oruçtan dolayı hamilelik emziren kadın İftar edebilir. Bunun üzerine ihtilaf yoktur. İhtilafı ne de yaptılar? Bunun çaffaresi olacaktır? Bu ne olacaktır? Burada bir görüş dedi ki, alimler dedi ki, bir kısmı dedi, bunun orucu bozar sonra bir gün yerine olur. O birisi dedi, orucu bozar, bir gün yerine olmaz, bir gün yemek verir sadece. Bir O birisi dedi, Bozar, yemek de verir. Dördüncü görüş dedi ne yemek verir ne de e, oruç olur. Serbesttir. Allah affetti onu. Kalem kalkmış üzerine. Her tarafında neyi var? Delili var. Her taraf bu konuda delilleriyle gelmiştir. Şimdi biz o delillere gelsek 5-6 sayfa, 7 sayfa, 10 sayfaya Göre her çeşitin, her mezhebin delilini saysak bu uzar. Ama bunu isteyen fıkıh kitaplarında bu deliller var. Dört mezhebin görüşü hemen hemen yakındır birbirine. Diyorlar ki orucu bozdu. Korkudan dolayı kadın orucunu bozdu. Ondan sonra ne olacak? Bir fakir doyduracaktır. Bir kısmıyla diyor ki ondan sonra ne yapacak? oruç alacak bir fakiri doyduracaktı. Bu iki görüş üzerine dört mezhebin arasında ilk var. Üçüncü görüşte o da diyor ki hiçbir şey vermeyecek. O da e, bazı alimlerin muhakkik alimlerin görüşüdür. Ondan dolayı biz hangisini tercih ediyoruz? Allahu Alem insan ihtiyatan, bir bayan ihtiyatan ne yapsın? En azından oruc olabilse olsun çünkü bunu diyen bir alimler var yani o kaç gün bozmuşsa bir ay diyse de bir ay oruc olur bir ayda 30 e, günde fakir doydurur yani de o e, fakiri doydurmaz sadece e, sadece fakiri doydurur yani de yapar yani de sadece oruc olur yani de hiç yapmaz seçim hakkı o bayandadır ama İhtiyatan alsan gönlüm rahat etmiyor desen bir mezhebe uyabilirsin. Hiçbir mahsur yoktur. Hepsi ehl-i sünnetin alimleri. Bu konuda bu meselenin üzerine detaylı yerde tartışmışlar. Hepsi de delilleri var. Delillerini de getirmişler. İşte bir kadın cüclü ise bunun üzerine oruç şarttır. Bir kadın zayıf ise korkuyorsa o iftar eder. Onun da üzerine dedikçi e, iftarı bozar, o günü kaza eder. Yende o günün yerine bir çaffarat verir. Yende, de herçesinde yapar. de hiçbirisini yapmaz, affolur. Bu da bir görüştür. E, dört mezhebin haricinde bir görüştür. Ama hepsinin delilleri var. Hepsinin e, iştihadi deliller var, istimbati deliller var. Ee, racih olan Allahu Alem Allahu Alem racih olan delilleri daha kuvvetli olan nefis daha ona meyyeldir. Ee, hamile, e, emziren kadın, zayıf ise hakikaten onu zorlanıyorsa e, ne yapacaktır? E, yani bu durumdaysa bunu da kuldan Allah'ın e, arasındadır. Yani e, edebiyet dediğimiz gibi müftüye Alime hocaya fetva almak için diyersin yapamam filan. Ama bu kuldan Allah'ın arasında olduğu için daha iyi bilir kul bu ne zaman kadın ne zaman yapabilir yapabilmez. Eğer böyleyse o zaman kalem bunun üzerinden kalkmış bunu alimler yaşlı yaşlı yaşlı insan nasıl oruç olamıyor yerine sadece fakir doyduyor. Bunun da hükmü buna kıyas ederek. Çok doğru ve güzel bir istimbattır. Yani sadece e, yerine bir fakiri doydursun, içi rahat olur, hilefin de ortasından çıkar. Ve İslam dininde bu türlü hileflerde kimse kimseye şiddetle inkar edemez, kimse kimseye de diyemez, sünnete muhalifsin. Çünkü her tarafın alimi var, her tarafın de e, neyi var? Delili var. Ne hangi meselede birbirlerine karşı çıkabilirler? Bir mesele delilden konuşuyor. O bir mesele ictihadi yani delili olmadan e, bir söz söylüyor. O zaman tabii ona karşı çıkabiliriz. Deriz tamam sözün hissi olarak, mantık olarak güzel ise de ama delili olmadığı için bu nedir? Makbul değil. Ama bizim bu görüşte alimlerimiz bunu didik didik şey yapmışlar, ihtilaf etmişler. Bu ihtilaf de, asıl da aslında bu ihtilaf da rahmettendir. Nikmetten değil. Nikmet ihtilafı ayrılık sarar, şeytan cildir. Böyle ihtilafler kolaylık salıyor. Rahmettendir, nikmettendir. Velhamdülillahi Rabbi Alemin.